Ayasofya diyor ki Ayasofya diyor ki Yolları gözlüyorum Allah'a secde eden kulları özlüyorum Kaç asırdır yastayım Fatih'in hasretinden Gör ki mihra bağlıyor hicranın kasvetinden Bülbülleri bekliyor boynu bükük rahleler Canlanıyor gözümde fetihteki sahneler Bir yanda zikredalan aşıkların nefesi Bir yanda fatihalar Bir yanda ezan sesi Çınlamıyor kubbede artık Allah kelamı Duymaz oldu melekler o salatu selamı Açılmayı bekliyor kapılarım nicedir Büyük vuslata kadar gündüzlerim gecedir Duysun beni ravzada gözyaşları dökenler Beytullah'a el sürüp önünde diz çökenler Duysun beni kıyamda el bağlayıp duranlar Kurtulsun bu vebalden bana kilit vuranlar ben ki özgürlüklerin yaşayan belgesiyim İslam'daki izzetin, adaletin sesiyim Ben ki eski çağlarda ne zulümler görmüşüm Yeni çağda irfanı secde secde örmüşüm Peygamber Medine'den sesleniyor ümmete Diyor ki sahip çıkın o manevi zimmete Susturmayın rahlede şakıyan bülbülleri Soldurmayın bahçede zikre dalan gülleri Ey İslam alimleri maskelere kanmayın Batının makyajını medeniyet sanmayın Zannetmeyin ki biter haçlının seferleri Her zaman pusudadır küffarın neferleri Şimdi sözün özünü bütün dünya dinlesin. Hak her zaman galiptir. Allah'ın hükmü kesin. Fatihlerde oldukça bu yürek, bu cesaret. Andolsun ki yakında bitecek bu esaret. Andolsun ki yakında bitecek bu esaret. Bitecek bu esaret. Bitecek bu esaret.